Ebedi Okoloj Forever Extinct programına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün şarkılara, masallara konu olmuş, yaklaşık 5000 yıl önce evcilleştirildiği düşünülen ve o günden bu yana insan ile yan yana yaşamış olan uzun kulakları, güzel gözleri ve kendine hassesiyle tanınan bir dostumuzdan bahsedeceğiz. Eşek Ekus ainus bilmisel sinilendirmada, Ekideler ailesinin Ekus yani attacinnseni bali bir tuğu olarak yer alıyor. Eşekler Afrika'da yaşayan eşekler ve Asya'da yaşayan yarı eşekler olmak üzere iki kola ayrılıyorlar. Afrika'da yaşayan eşeklerin Somali eşeği ve Nubya eşeğii olmak üzere iki alt türü bulunuyor. Asya yarı eşekleri ise yine Kulan ve Onager olarak ikiye ayrılıyorlar. Eşek, atla aynı cinsler, ancak kattan bazı e, yönleriyle ayrılıyor. Eşeklerin başları atların kine göre daha uzun. Ayrıca kulakları da e, bildiğimiz üzere atların kulaklarına göre daha uzun. Bunun yani sıra yeleri ve kuyruk kolları daha kısa. Eşin sesi yani anırması sadece kendine has ve bu yönüyle diğer bütün türlerden ayrılıyor. Ortalama 25-35 yıl yaşayan bu dostlarımızın vücut büyümesi 4-5 yaşındayken tamamlanıyor. Gebelikleri ortalama 12 ay sürüyor. Genellikle de bir yavru doğuruyorlar kimi zaman da ikiz yavrulamaya rastlanıyor. Bugün el alacımız turu, Afrika yaban şe Bilmisel adıyla Equus africanus ya da Equus asinus olarak aniliyor. Afrika yaban şey eşeği, evcil eşeğin yaban tasi olarak kabul ediliyor. Arkeologlar bilinen en eski eşek iskeleti kalıntılarının Mısır'da bulunması nedeniyle ilk evcilleştirmenin Nil Vadisi'nde yaşayan köylüler tarafından yerli Nubia ile yapıldığı sonucuna varmışlar. Ancak ne yazık ki Afrika yaban eşeğinin ilk evcilleştirdiği topraklarda bugün muhtemelen türü tükendi. Mısır'da yaşayıp yaşamadığına dair kesin bir bilgi yok. Bu dostumuza daha önce Mısır, Sudan ve Libya'da da rastlanırken, şu anda yalnızca Eritre, Etiyopya ve Somali çöllerinde yaşıyorlar. Afrika yaban eşeğinin omuz yüksekliği yaklaşık 1-1,5 metre. Ağırlığı ise 230 ila 275 kilo arasında. Postu genellikle gri. Siyah çizgili beyaz bacakları zebraninkileri andırıyor. Uzun yelesinin ucu siyah, kalanı gri kuyruğu da siyah, toynağı evcil eşeğinkinden daha küçük. Genellikle kurak ve yarı kurak, otlak ve çıllık alanlarda yaşıyorlar. Eritre ve Etiyopya'da Büyük Rift Vadisi'nin volkanik bölgesini mesken ediniyorlar ki bu alanda deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar geniş bir alanda dağılım gösteriyorlar. Genellikle Yayılarak otlanan Anne ve yavrularından oluşan küçük gruplar halinde dolaşıyorlar. Diğer dişiler ya da erkeklerle de bir araya gelebiliyorlar ama yine bu gruplarda az sayıda birey bulunuyor. Grupların küçük ve sosyalleşmenin az olmasının temel nedenin kuraklık olduğu tahmin ediliyor. Bu sevimli dostumuz IUC'nin kırmızı listesinde kritik tehlikede kategorisinde yer alıyor. Eritre ve Etiyopya'da aşağı yukarı 70 bireyin varlığı gözlemlendi. Halihazırda dünya üzerinde en fazla 200 yetişkin birey toplamda da 600 bireyin var olduğu tahmin ediliyor. Etiyopya'da geçtiğimiz 35 yılda popülasyonda %95 oranında bir düşüş yaşandı. Sevindirici olan şu ki Eritre'deki nüfusta azalma yok. Hatta çok yavaş da olsa bir artış söz konusu. Ancak uzmanlar gelecekteki nüfus trendlerini tahmin etmenin çok zor olduğunu söylüyorlar. Bugün Afrika yabani şenin Neslinin hızla azalmasına neden olan ilk yana tehdit unsuru var, avlanılması ve kulaklık. Dostumuz yiyecek olarak ve medikal amaçlarla avlanılıyor. Ayrıca, kuraklık nedeniyle içme suyu ve yiyecek kaynaklarının azalması nedeniyle e, hayatta kalma şansları giderek az azalıyor. Hem Eritre'deki hem de Etiyopya'daki Afrika yaban eşekleri aşırı ve sürekli tekrar eden kuraklıklar yüzünden zorluk çekiyorlar. Özellikle dişler ve 3 ay kadar olan yavrular riskli grupları oluşturuyorlar. Bu dostumuzun neslini tükenme tehlikesinden korumak için uzmanlar, Yerel çevrecilerin gözetimi altında su ve yiyecek kıtlığına karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyorlar. Etiyopya'daki Yangudi Ras Ulusal Parkı ve Milserdo Yaban Eşeklerini Koruma Alanı 1969 yılında tesis edildi. Ancak bu iki alan da çok fazla yabani hayvan tarafından kullanılıyor. Ayrıca bu alanlar oldukça uzak ve aşırı derecede kurak. Bir de Ethiopian Wildlife Conservation Authority koruma programını yürütebilmek için gerekli fonu ve insan gücünü toplayamadı. Eritre'de devlet Bur Yarımadası ile Dalol arasındaki bölgeyi Afrika yaban eşeklerini tesis etti ve burayı yüksek derecede koruma alanı ilan etti. Ayrıca hem Etiyopya'da hem de Eritre'de Afrika yaban eşekleri ciddi sözlemesi ile kurum altında. Bahsettiğimiz üzere Eritre'de bu kuruma programları işe yararken Etiyopya'daki nüfusun izle azalması nemiyor. Bugün insan eliyle yarattığımız iklim krizi yalnızca insanları etkilemiyor. Birçok canlının yaşamını tehdit ediyor. Hatta neslini tehlikeye atıyor. Türlerin nesli 1900'lere kadar aşağı yukarı %15 tükenirken, son 50 yılda bu oran %50'nin üzerine çıkmış durumda. Bu da bize bir şeyi işaret ediyor. Yaptıklarımız gezegendeki hatta belki de evrendeki tüm döngüyü etkiliyor. Programımızı kapatmadan önce, Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz iki yaşam savunucusunu anmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta ormanın koruyucularından Paolo, Paulino Guajajara düzenlenen suikast sonucu öldürüldü. Ormanın Koruyucuları isimli grup 2012 yılında bin nüfusu olan Guajajara's yerlilerince atalarından miras kalan bölgeyi yasa dışı kerestecilik çetelerinden korumak amacıyla kurulmuştu yasa dışı kerestecilik faaliyetleri Amazon'daki canlıları ve dolayısıyla tüm ekosistemi tehdit ediyor. İki gün önce ise Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü ve Vicdani Redçi Burak Özgüner aramızdan ayrıldı. Burak Özgünar türcülüğe karşı mücadelenin önde gelen isimlerinden ve Deneye Hayır Derneği'nin de kurucularındandı. Hem Palo'yu hem de burayı sevgiyle anıyor, yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programın ilustrasyonlarını sosyal medyada paylaşacağız. Bize Instagram ve Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Bugün 1986 tarihli The Liberator Artists for Animals adlı albümden Robert White'ın bir şarkısını Pigs in Derry dinleyeceğiz. Bu şarkıyı bugünkü dostumuza Paola'ya ve Burak'a diyoruz. Ben Virginia Elena Patroni. Ben Çiğdem Fidan. Gezegendeki her şey. Çok, Çok güzelsiniz, güzelsiniz ve sizi seviyoruz. Well, we're driving, uh, driving through Wiltshire. Very nice. Countryside, sky Natural marriage, of, uh, natural resources. And I'm looking out the window. I don't come from that part of the world, and I said, um, "What's that over there?" And it was sort of, um, was sort of low grey concrete thing. It was all surrounded by fields, really nice trees, but there was a sort of low, like a sort of a large square of concrete, like the foundation to a building that hadn't been built. But it had little walls, a little, about a foot high or something, looked like that, maybe two foot high. Two -foot -high. In fact, it was a sort of top of it, and it was a sort of flat roof. And I, I thought, oh, I see. And then uh, I pointed as a car got past it. I said, uh, what was what was that? And the um, the uh, country person who was with me uh, said, oh, uh, that's where they keep pigs. And I thought, oh yes, that's where they keep pigs. And the sun was shining down, and. Uh, was green and it was all very lovely driving the country and i suddenly uh, thought that well, that building must be like from the inside